Radyo Tiyatrosu. Çiçekler de ölür. Yazan: Atadan Kantarcı. Yöneten: Zihni Küçümen. Efektör: Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Lale Candan İsençay, Nilüfer Oya Küçümen, Tuncay Osman Görgen, Çiğdem Ayşe Gül Yalçın, anneanne Kuysal, Anne Anne Sunape Anne Seden Kızıl Tunç, Baba Kamran Müce. Psikolog Demiray Erül, kadın Fetiye Sezer, adam Zihni Göstaş tatil geçirir. Ben de Lale'cim. Babam notlarımı gelince <gülüyor> ne yapacak bakalım. Oh rahat bir yaz tatili. Benim de ilk işim babama bir tekne aldırmak. Böyle güzel bir bitirişe alınmaz mı yani? E artık çalımından geçilmez Tuncay. Ara sıra bizi de bindirirsin değil mi? Aa, tabii canım. Ben herhalde binemem. Haftaya Kuşadası'na gideceğiz. Aa, çocuklar Çiğdem çıktı mı? Az önce öğretmeniyle konuşuyordu. Neredeyse gelir. A, geçti mi acaba? Geçmiştir tabii. Bizler arkadaş oluruz da geçemez miyiz hiç? Son günlerde peki görünmüyordun Nilüfer Tuhaf bir hali vardı Neşte kızın günahını alma Ben gördüğümü söyledim Atuncay doğru söylüyor Nilüfer Geçen günkü halini hiç beğenmedi Nisi vardı? Üzgündü biraz hasta olduğunu söyledi Bana kalırsa bu kız bizden bir şey gizliyor İsterseniz ben sorayım Bence doğru olmaz Belki söylemek istemiyor En iyisi bırakalım kendi anlat ha, İyi dedin Nilüfer Üzerine düşmeyelim uh, Nerede kaldı bu kız? Gelir şimdi gelir Çocuklar yerimde duramıyorum Biz şimdi liseyi bitirdik mi yani? <gülüyor> Öyle Susun Çiğdem geliyor ah, Nerede kaldın Çiğdemciğim merak ettik seni Öğretmenimle konuştum Keşke beklemeseydiniz Lale ah, Seni almadan gider miyiz hiç Ne var Çiğdem İyi görünmüyorsun yoksa Fena haber çocuklar iki kırığım var ya. Ya. Üzülme Çiğdemciğim Çalışır önümüzdeki sınavlarda kurtarırsın Kırık not getirmemeliydim Nülüfen Bu yıl içinde çaba gösterdim ama Demek bu kadar yapabildim İki dersi üzülmekle kurtaramazsın Çiğdemciğim ...çalışman, başarman için daha zaman var önünde. Biliyorum ama annemi tanırsın. Eve gitmek gelmiyor içimde. E biz de gelelim seninle, yardımcı oluruz ben. Hayır, hayır. E, kusura bakmayın. Sizler ne yaptınız, nasıl karneleriniz? Bomba gibi. Tuncay. E, şey, e, sınıfı geçtik Çiğdem. Baban seyahatten dönmedi mi Çiğdem? Bu ayın 24'ünde dönecekti. Daha iki gün var. Baban olsaydı seni korurdu. Biliyorsun Laleciğim, anneannem de var ama... Anneme söz geçiremiyor. Benim annem melek gibidir. Kırık notum olsa anlayışla karşılayacağını eminim. Hadi çocuklar yürüyelim. Eve gidince hiç bozuntuya verme Çiğdem Bir bahane uydurup bize gel istersen. Demesi kolay lale. Annemi tanımıyormuş gibi konuşma. Ne yapalım kızım öldürecek değil ya. Ağzına geleni söyler artık. Sen de kulaklarını tıkarsın. Ne kadar rahatsın Tuncay. <gülüyor> kızım bu kiloları boşuna almadım. Geniş ol <gülüyor> biraz geniş. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? <gülüyor> Nilüfer'de buluşup bahçede voleybol oynarız. Tamam mı çocuklar? Ben hızlanıyorum arkadaş. Hadi... Öğleden sonra görüşürüz Hı, Koş koş birinciye altın madalya veriyorlar Aman Nilüfer lüfersen de yani İyi tamam Çiğdem'ciğim seni ne yapsak da güldürsün Eve yaklaştıkça neşen bütün kaçıyor İtiraz dinlemem ben de geleceğim seninle Ben de Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim Ama bu güzel günde evdeki tatsızlığı görmenizi istemiyorum çocuklar Ama hayatım Ne olur üsteleme Lali. Sizlerin de üzülmenizi istemiyorum Bizden gizlediğin başka bir şey mi var Çiğdem? Bir şey yok mu İlker? Bana var gibi geliyor öyle değil mi Lale? Evet cidem seni genellikle üzgün görüyoruz Bizi kandıramazsın yani. Darılmayın ama söyleyemem Biz senin iyiliğini istiyoruz saklımız gizlimiz olmamalı değil mi? Bilmeseniz iyi olur İnanın önemli bir şey değil <gülüyor> Anlaşıldı söylemeyeceksin <gülüyor> Kusura bakmayın Ama aklımız sende kalacak Durmayın üstünde İçine kapanmakla iyi etmiyorsun <gülüyor> İstemesem de oluyor Ay bu kız insanı çatlatır vallahi Artık daha dağılsak çocuklar Keyfinize bakın siz dert etmeyin bu da geçecek Ay vallahi alemsin Çiğdem Ben olsa Hadi hadi büyük konuşmanı Nilüfer başına gelirse anlarsın Allah korusun de Çocuklar burada ayrılalım biraz daha konuşursak evden merak edecekler e Sana iyi günler Nilüfer Hadi Çiğdem diye. Çocuklar öğleden sonra bizim evin önünde buluşuyoruz Tamam canım anlaştığımız gibi Şu kız da bazen çekilmez oluyor hani. Çiğdem sen de ne yap yap gelmeye çalış Geleceğimden pek emin değilim İçimde bir sıkıntı var Siz bugün karne almayacak mıydınız Aldık anneanne ee, Göstersene o halde Ne var yavrum Niye durakladın öyle Sınıfımı geçemedim anneanne Çok üzgünüm Gel sarıl bakayım anneanneciğine Koca okulda bir sen değilsin ye kalan Ne var bu kadar üzülecek Önünde kurslar var çalışır kurtarırsın yavrum. Annem kıyameti koparacak Anlamıyor bir türlü beni. Sağ olsun uğraştı uğraştı seni bu hale düşürdü sonunda. Kaç kere söyledim düşme bu kadar kızın üstüne diye dinletemedim. Hala çocuk gibi görüyor beni büyüdüm artık sözleri iğne gibi batıyor. Güzellikle söylese sinirlerim bozulunca da hiç çalışamıyorum. Haklısın canım haklısın. Sağ olsun dediğim dedik bir kadın. Hadi git üstünü değiştir rahatla sonra da yemeğini yersin. Aç değil. Sana en sevdiğin yemekleri yaptım Çok oldu mu gidelim Aa, Aklın hala annende Aksiliğe bak babamı da tam gönderecek zamanı buldular Babanın işi yavrum git dediler mi gidecek Dönmesi yakındır ama Daha iki gün var Keşke bugün dönseydi Lale ne yaptı kızım sınıfını geçti mi Geçti anneanne Öğleden sonra Nilüferlerin evinin önünde toplanıp voleybol oynayacaklar Beni de çağırdılar ama e, Çağırdılarsa gidersin ama önce biraz dinlen. Annem ne zaman gelir? Altıdan önce gelmez yavrum. Oyun kalabalıksa daha da gecikir. Şu oyunu ayırdığı zamanı biraz da bana ayıramaz mı annene? Lalelere imreniyorum. Anne kız ne kadar iyi anlaşıyorlar. Ne zaman evlerine gitsem annesi yanında. Düşünüyorum da... ...acaba acaba anneme karşı bir kusur mu işledim diyorum kendi kendime. Oysa onu öyle çok seviyorum ki. Ağlama canım. Hadi al şu mendili. Sil bakayım gözlerini. <Gülüyor> Ah, üzülme sen ben annenle konuşurum Hadi, hadi gül bakayım gül. <gülüyor> ha? <gülüyor> Sen anneannelerin bir tanesi Uzat uzat Tonton yanaklarından öpeyim gel <gülüyor> <gülüyor> Annem Ben odama gidiyorum anneanne Bir dakika canım başkasıdır Döneceğini sanmam Merhaba teyzeciğim Çiğdemi merak etmiştik de İçeride anneciğim girsene ee, Şey yalnız değilim arkadaşlarım da var e, Çal gelsinler ee, Gelin çocuklar biz bize iyiyiz yabancı yok Merhaba efendim Rahatsız etmiyoruz ya Gelin canım gelin rahatsız etmekte de kelime Evi baya şenlendirdiniz <gülüyor> Çiğdem anne teyzeciğim Odasındadır kızım Annesi geldi sanıyor Çiğdem Çık yavrum arkadaşların geldi Hadi geçin çocuklar oturun şöyle bakayım geçin Sizi şöyle baş köşeye alalım teyzeciğim <gülüyor> Teşekkür ederim yavrum Bu oğlum da pek saygılıymış Şımartlayın <gülüyor> <değil mi? gülüyor> şunu teyzeciğim sonra çalımından Neyli ver sırası mı kuzu ee, Hoş geldiniz çocuklar Hoş, hoş bulduk, hoş bulduk Çiğdem e, Volleyball oynamaya gelmeyince Merak ettik seni Çiğdem Ne olursa olsun gelmeye karar verdik Geldik ama çekine çekine Benden mi yoksa Şey annesinden efendim ya karışmak belki bize düşmez ama... ...Çiğdem'in durumuna kayıtsız kalamayacağımızı anladık teyzeciğim. Ne varmış durumunda? Bilmezlikten gelmeyin. Onu en az sizin kadar tanırız. Kızcağız gülmeyi unuttu. Kandırılmayacak kadar büyüdük artık. Haklısınız galiba. Çiğdem'in durumu en çok beni üzüyor. Kime ne söyleyeceğimi şaşırdım. Arada kalıyorsunuz da ondan... Mesele nedir sorabilir miyim Hani soru sormayacaksınız Lale Elimizi kolumuzu bağlayıp duruma seyirci kalacağımızı sanıyorsan aldanıyorsun Çiğdem Öyle değil mi çocuklar <gülüyor> evet, evet Senin üzgün durgun ne bileyim neşesiz halin karşısında mutlu olmayı içimize sindiremiyoruz Nilüfer'in söylediklerine aynen katılıyoruz Çiğdem Doğru <gülüyor> Hepiniz çok iyisiniz çocuklar Annemle başım dertte Sizler kadar özgür değilim bir cenderenin içindeyim sanki On yaşındaki bir çocuğu terbiye eder gibi ediyor beni Oturdun kabahat kalktın kabahat Yediğim tokatlar da cabası Daha sayayım mı Rahatladın mı çiğdemciğim Biraz Sırf anneannemi babamı üzmemek için çoğu zaman sustum Birik, Birikti Burama kadar birikti Bunlar bana yapılsa isyan ederim doğrusu Güzellikle söylese ya Büyükler hata yapabileceklerini neden kabul etmek istemezler anlamıyorum Hata yapmayı küçüklere özgü sanıyorlar da ondan Nilüfer Kendi ailemden örnek vereyim bir günde dört hata yapıldıysa sadece biri benimdir. Ama babama kalsa... En rahatınız benim çocuklar. Annemle de babamla da arkadaş gibiyizdir. Bir hata mı yapıldı oturup karşılıklı konuşarak gidermeye çalışırız. Onların olduğu kadar benim de söz hakkım var evde. say e, siz hiç konuşmadınız teyzeciğim. Bence önemli olan insanın hatasını kabul edip... ...o davranışını sürdürmemesi çocuklar. Kızımın çiğdemi olan tutumunu hiç doğru bulmuyorum. Bu yüzden de onu savunacak değilim. Çok açık sözlüsünüz. Körü körüne annelik olmaz oğlum. Kızımı büyütürken daima yapıcı olmaya özen göstermişimdir. Annemle babam gibi. Aksini yapsalardı. E, bu kadar mutlu olamazdım efendim. Yaptığım hatalar çoğu zaman bilinçsizdir. Söylediğine bakılırsa Lale'nin babası bu gibi hataları eleştirmeyi alışkanlık haline getirmiş. Unutmamışsın Tuncay. Bence babamın tek kusuru karşısındakini anlamadan dinlemeden davranması. Gerçekten hatalıysam kızsın eleştirsin Bir daha da aynı duruma düşürmem kendimi Sizi hiç başkalarının yanında küçük düşürdüler mi çocukla? Ben hatırlamıyorum Yülüfer Ya sen İlali? E, hayır Bu konuda babamdan şikayetçiyim Geçen cumartesiydi Bizim apartmana taşınan yeni komşulara hoş geldin'e gitmiştik Üç çocuklu bir aile En büyükleri kız benimle yaşıt Söz bugünkü gibi hatalardan açılmıştı Kız az konuşur Çok kere de susmayı tercih edermiş bir ara babam bizimki maşallah çeneye kuvvettir Dili de uzun mu uzun demez mi Peşinden de bana dönüp kızı göstererek Gör de örnek al deyince başımdan aşağı kaynar su döküldü sanki O anı ömrümce unutmayacağım Aşk olsun bu olaydan bize hiç söz etmedin Nilüfer Babamdır hakkında kötü düşünmenizi istemedim Ama artık öğrendiniz Korkma kimseye söyleyecek değiliz Kendini nasıl hissediyorsun Çiğdem Daha iyice imlale Ben olanı biteni içime atıyorum çok şey kaybettiğimi de biliyorum. Beni en çok üzen anneannemin arada kalması. Ah canikom beni düşünmese. Ben demedim mi sana baban daha anlayışlıdır diye? Gördün mü hiç kızmadı ikmale kaldığına. Olan olmuş bir kere. Kızmakla mesele halledilmez ki. Ama aksilikler de hep beni buluyor anneanne. Babamın elindeki evrağı kız dairesine hemen vermesi gerekiyormuş. Sen gelmeden yarım saat önce gitti. Zehra Hanım'la azıcık çene çaldık kızım. İyi ama daha bugün geldi seyahatten. Dinlenseydi ya. Ben de söyledim. Mutlaka gitmesi gerekiyormuş. Akşam yedi de evdeyim dedi. Saat kaç kızım? Üç buçuk. Oh oldu mu o kadar? Mutfağa gireyim de akşama bir şeyler hazırlayayım. <gülüyor> Ille de gireceksin o mutfağa. Ne yaparsın kızım iş başa düştü. Anne ne kalırsa. Bir an önce gelse de ne olacaksa olsa. Haklısın kızım diye söylemiyorum ama aslında iyi kadındır annen. Eskiden oyun moyun bilmezdi. Şimdi ne yapsam nafile. Saatlerce konken oynamaktan ne zevk alıyor anlamıyorum. Bazen dünyayı gözü görmüyor yavrum. Sana kocasına karşı görevleri var. Bir gün babanın sabır taşıcak da evde tatsızlık çıkacak diye ödüm kopuyor. Düzelir mi ki anneanne? İnşallah yavrum. Oyunda kaybetmese bari. Dikkat ettim kaybettiği zamanlar çok sinirli oluyor. Söylediğine bakılırsa bir lirasını oynuyorlarmış. Akıl işte. Ha bir lira olmuş ha bin lira. Adı kumar değil mi? Geçenlerde 100 lira kaybettim diye kendini yedi İnsan yenildikçe doymazmış anneanne Haydan gelen huya gider yavrum Parasına canına düşman sanki Sen mutfakta hazırlık yaparken ben de etrafı toplayayım anneannece Sen balkona çık çiçeklerini sula e Geçen akşam sulamıştım ama Gene sula yavrum Çiçekler ilgi ister İhmal edersen solar İhmal eder miyim En sevdiğim şeyler Tam 5 tane Rica ederim bir şeye karışma anne. Bu kızın okuyucu filan yok. Çekip almalı okuldan. Masraflara yazık, aklı bir karış havada çünkü. Ha. Ne demek karışma bu evde konuşmakta mı yasak? Dokunma kıza. Yeterince üzüldü zavallı. Anne, karışma dedim. Bırak da çocuğumu ben eğitirim. Böyle eğitmek olmaz. Azrail gibi tepesindesin. Biraz da kendi haline bıraksın mı kızcağızı? <Gülüyor> anne, her yapacağımı sana soracak değilim. Düşüncen yanlış kızım. Zor kullanmak çözüm yolu değil. İlgiye muhtaç. Anlamaya çalış kızını. Aman anne canım sıkkın zaten. Sana kim dedi git diye. Allah aşkına gene başlama. Nerede o? Evde yok. Niye saklıyorsun anne? Çiğdem. Çiğdem dedim. Buradayım anne. Lale kadar da mı olamadın? Çalışır görünüp aldattın bizi. Ha? Söyle şu kafanda neler var? Aklın nerede? He? Çalıştın Çalıştım anne? Çalışmış. Çalıştığın için mi iki kırık getirdin? Bugünden tezi yok çalışmaya başlayacaksın Dışarı çıktığını görürsem vallahi karışmam Haftaya kurslar başlıyor anne Evden kursa kurstan eve Sıkı çalış anladın mı geçmezsen gerisini sen düşün artık. Anne çalışıyorum ama kendimi derse tam veremiyorum Çünkü Çünkü ne, çünkü ne? Hiç, hiç anne hiç. Kendini derse vermezsen tabi hiç Ne olacak aklın havayı Sadece iki kere çıktım anne Arkadaşlarına söyle gelmesinler Şimdi doğru kitaplarının başına hadi Sen beni sevmiyorsun anne O benim bileciymiş Bırak yevezeli de git odana. Keşke hep bebek kalsaydım. Gidiyorum işte memnun oldun mu? Beğendin mi yaptığını? Kendi iyiliği için anne. Sen buna iyilik mi diyorsun? Başarılı bir öğrenci olmaması için hiç sebep yok. Çalışan kazanır. Çiğdem'in bir insan olduğunu unutuyorsun kızım. Çalışmak kadar başka şeylere de ihtiyacı var. Babasıyla her istediğini yapıyoruz anne. Bir eksiği yok ki. Var kızım. Sevgine muhtaç. Ne yapayım yani anne? Koca kızı bebek gibi kucağıma mı alayım şımarık mı olsun? Ara sıra ona kucağa kaçmakla çok iyi edersin kızım. Çiğdem şımaracak genç kızlardan değil. Kızımı bana mı öğreteceksin şimdi? Bu konuda senden tecrübeliyim kızım. Sen bana sor Çiğdem'i. Çok duygulu, çok ince kızdır o. Kocandır. Hoş geldin oğlum. Oh, yorgunluktan bittim. Yemek giyip herkenden yatacağım. Çiğdem yok mu? Odasında oğlum. Ders çalışıyor. Ders mi çalışıyor? İnsaf ya birkaç gün dinlensin okul daha yeni bitti. Yerden gideyim de takılayım biraz. Gitme Erol. Bırak da çalışsın. Birkaç gün dinlense ne çıkar? Kurslar başlayınca telafi eder benim kızım. Koru koru. Sınıfta kalırsa anlarsın. Kalacağını kim söyledi? Sıkı bir çalışma yeter. Gidip çağırayım var. Oo, benim kızım ders mi çalışıyor? Baba geldiğinizi duymarım. Gel bakayım sarıl babana. Nasıl gidiyor? Çalışmaya başladım baba. E geldiğimi duymadığına bakılırsa kendini bütünüyle derse vermiş olmalısın. Aferin diyeceğim ama birkaç gün dinlenmelisin kızım. Anneme baksanıza baba. Biliyorum canım annen acele etmiş biraz. Kurslar başlayınca kadar dinlenirsin. Sonra da işi sıkı tutarız. Ama annem... Ben hallederim merak etme sen. Sahi çiçeklerin ne kadar büyümüş. Bakıyor musun? <gülüyor> Büyüyorlar baba. Yakında da hiç şaşma. E sabahleyin beraber sulayalım. Ha? Olur çok iyi olur. Biliyor musun bana da çiçek sevgisini aşıranmışım. <gülüyor> ne mutlu bana öyleyse. Çiçekle uğraşmak çok güzel şey kızım. İnsanı bir başka türlü mutlu ediyor. Bir de rengarenk açtılar mı verdiği emeğe helal olsun diyorum sana. <gülüyor> Anneanne mi göreceksin baba. İkide bir çiçeklerin yanında. Ee, herkesin bir merakı var kızım. Gençliğinden beri düşkünmüş çiçeklere. O konuda bizden ileri. Ailecek çiçekçilik yapalım. <gülüyor> yapalım mı dersin? Ha? Sen niyeti bozduracaksın bana galiba. Baba, annemin öfkesi geçmiş miydi? Bugün onu kendi haline bırakalım kızım. Seni fazla üzmedi ya. Kendimden çok onu düşünüyorum baba. Sanki, sanki üvey evladıymışım gibi davranıyor bana. Her yaptığım gözüne batıyor. Kafam karma karışık. Gözümden kaçmıyor yavrum. Ama sil kafandan bu düşünceler. Hiçbir anne kızının kötülüğünü istemez. Neden sert davranıyor öyleyse? Benle alıp veremediğine ne yapıyorum ben ona? Ben de çoktan onun cevabını arıyorum yavrum. Sustuğuma bakmasın. Çıldam çalar mısın lütfen? Bakayım. Oo, alakası Tamam çalıyorum. Back the world all... Al şöyle. Oh. Allah, <gülüyor> pace bak pace. Abi ne boşlama yapıyorsun? Soruça da geç karşıma halacığım. Figüre bak, figüre. Aha, baya beceriyorsun. Ne yani arkadaş? koyayım diye oturacak mıydım? Birazdan soluğu kesilirse hiç şaşma. Bırak konuşmayı da figür yap figür. Çiğdem, Dülipen katılmak için ne bekliyorsunuz? Aa, ne dersin Çiğdem? Gel derim. Aferin çocuklar. Gün bizim günümüz devam. Ne haber, solumaya başladım bile. <gülüyor> kolay kolay pes demem Lale, <gülüyor> boşuna uğraşma. Bana göre hava hoş canım, devam devam. Bugünü kime borçluyusuyla? Babama, babama. Kurslar başlayıncaya kadar dinlenmeme izin ver. Anneni nasıl ikna ettin kutu? E, haberi yok ki. Ne? Ben oturuyorum çocuklar, bunu daha önce neden söylemedin Gerek görmedim. Bu ani değişiklik, aslında geçeni anlıyorum Lale. Bakın çocuklar, keyfinizi bozmanız için mi neden göremiyorsunuz? Sen de annemi düşünmeden geçirmeye amaçladım, hepsi o kadar. Seninki bir tür istiyan duygusu canım. Evet, bu rahatlama duygusundan ileri geliyor. Doğru, beni de cendereye koştalar aynı şeyi yapar. Annen gibi bir kadının gerçeği göremeyişine hayret ediyorum doğrusu. Maalesef lalesef. Gelin, gelin biz en iyisi gene müziğe dönelim. Hop hop, plak boşa çalıyor çocuklar. Hadi, gelin gelin, kurtlarımızı dökmeye devam. Yavaş Tuncay, kolumu kıracaksın artık. Aman ölüfler düşüyor olmaz. dön, bir daha, bir daha! İşte bu kadar, Aa bakıyorum farkındasın bu diye! Çiğdem'in özel günü Lale, her bakımdan güzel geçmeli! Hadi gösterin kendinizi! Bir, iki, bir, iki, iki. Gençler, şamata bitti! Ee, anne, seninle sonra görüşeceğim Çiğdem! Ee, bakın Ayla Hanım teyze, çalışmak kadar dinlenmek de... Açıklama yapmak zorunda değilsin Laleciğim! Kızımın eğlenecek zamanı olmadığını biliyordunuz. Sınıfını geçtikten sonra toplantıydınız olmaz mıydı? Toplanmak kimin fikriydi? Cevap verin lütfen. Hanginizin? Benim fikrimdi anne. Ya demek gizledin benden. Söyleseydin bir yararı olmazdı ki. Pişman değilim. Utanmadın mı yaptığında? Hayır. Bin kere hayır. Ne o? Kafamı tutuyorsun. Ne düşünürsen düşün. umurumda değil anne. Senin sinirlerin bozulmuş. Odana gitsen iyi olur. Hayır arkadaşlarım uğurlamadan bir yere gitme. Pekala öyle olsun. Kızım gün tertipliyor haberimiz olmuyor. Olacak şey değil. Babamın haberi vardı. Öyle mi? E şimdi anlaşılıyor. Aferin size. Sınıfını geçmeyi de garanti etti mi bari? Gitsek iyi olacak çocuklar. İzninizle Ayla Hanım teyze. Keyfinizi kaçırdım Laleciğim. Kusura bakmayın çocuklar. Gördünüz ya annelik kolay değil. Bu konuda size katılmıyoruz. Ne demek istiyorsun Lale? Arkadaşlarımla ne zaman evinize geldiysek sizi görmek kısmet olmadı Çiğdem hep yalnız hep yalnız Anneannesi mutfaktan çıkmaz Söylemeye dilim var mı? Başka neler söyledi Çiğdem size? Bakın durmadan suçluyorsunuz onu Ama niçin? Sorguya mı çekiliyorum? <gülüyor> Rica ederim Sadece arkadaşlarımla birlik olduğumuz düşünceleri aktardım Bitti mi Laleciğim? Gidiyorduk zaten hoşçakalın Hadi çocuklar hadi Çiğdem Evet anne Arkadaşlarını geçir ve yanıma gel Olur anne Rezil ettin beni. Neler söyledin onlara? Hiçbir şey. Yalan söyleme konuş. Kolumu acıtıyorsun anne bırak lütfen. Babana dua et. Yoksa elimden çekeceğim vardı. Bugünlerde hep konkende kaybediyorsun anne. Kes sesini sorduk mu? Kötü tanıtmışsın beni arkadaşlarına. Yanılıyorsun anne. Anlamasınlar diye nelere katlandığımı bilemezsin. Gene de gözlerimden bir şey kaçmıyor. İstemeden de olsa kaçamak yalanlara başvurmak zorunda kalıyorum. Neden zorda bırakıyorsun beni neden? Bugün bülbül kesildin başıma. Babana söyleyeceğimi biliyorum ama alıcı olsun Babamı suçlayamazsın anne Bir gün içinde olsa hatanı kabul et lütfen İleri gidiyorsun İnsanları hiç anlamıyorsun anne Ya da işine gelmiyor Küs ta tokadı yersin şimdi Ne bekliyorsun alıştım zaten Ne oluyorsunuz kızım Hepiniz içerilere kadar geliyor Nedir paylaşamadığınız Allah aşkına Bu kız beni deli edecek anne Aksili üstünde bugün Aşağıdan alsan olmaz mı Kırk yılda bir eğlenmek istedi kızcağız kursanda bıraktım. Arkadaşlarının yanında küçük düşürdün onu. Eğlenmek onların hakkı anne. Sınıflarını geçtiler çünkü. Ama kızıma engel olmalarına izin veremem. Arkadaşlarımın suçu yok. Ben istedim de geldiler. Görüyorsun anne. Utanmadan hala üstüme üstüme geliyor. Çiğdemciğim bizi biraz yalnız bırakır mısın canım? kızı neden rahat bırakmasın anlamıyorum. Hep sizin yüzünüzden anne. Erol'la sen onu çok şımartıyorsunuz. Erol'dan yüz bulamasaydı bugün arkadaşlarıyla toplanamazdılar. Şunu bilin ki sınıfını geçmezse sebebi siz olacaksınız. Demek kanaatin bu kızım. Ağır bir suçlama olmuyor mu seninki? Kusura bakma anne aksini düşünemiyorum. Ya biz haklı çıkarsak? Zamanı gelince anlayacağız zaten. Övünebiliriz Erol. Notlarını öğrendik bugün. Geçeceğinden emindim. Kaç kaç almış? Çağır da kendisi söylesin. Yüzünün halini beğenmedim Ayla. Seni kızdıracak bir şey mi yapıyor? Hayır canım. Bütünlemeye kaldı. Ne bütünlemeye mi kaldı? Nasıl olur? Maalesef. Öğrenince deliye döndüm. 15 gün kursa gitti. Buna rağmen kızımız geçemiyor. Dur canım dur bir yanlışlık olmasın. Yok canım. İkisinden de üç almış. Sağ. Üzüldüm şimdi. Onca emeğimiz boşa gitti. Ne emek ne emek Ne demek istiyorsun Erol Artık tartışsak da bir işe yaramaz canım Sakin bir kafeyle görüşürüz sonra Çiğdem odasındı mı Hayır annemle hava almaya çıktılar e, Bir şey söylemeseydin kızım Anneme dua etsin çabuk de evden Senin sinirlerin iyice bozulmuş bir doktora görünsen iyi olur Beni kırduğunun farkında mısın Erol Bir sözümle kırılacaksan Çiğdem ne yapsın Annesi değil miyim severim de azarlarım da Anlam veremediğim bir tutum içindesin Ayla. Çiğdem'i daha fazla üzmene izin veremem. Bir genç kıza böyle davranılmaz. Kızımı canımdan çok severim. Elimden geldiğince her fedakarlığı yapıyorum. Daha ne yapayım yani? Güzel ama bir gün de oturup Çiğdem'in içinde bulunduğu olumsuz durumun sebeplerini ara. Maddi yönden onu doyurabilirsin. Kızının manevi dünyasında düşünmen bence daha önemli. Fazla yüz göz olmak doğru değiller o. Bile bile ona kötülük etmiş olurum. Arada mesafe bırakmak ya gerek. Senin bıraktığın mesafe de çok fazla. Çiğdem'in başarı seviyesi arkadaşlarına oranla düşük olabilir. Sen onun bu yanlarını düzelteceğin yerde baskı konusu yapıyorsun. Şimdi tek suçlu benim öyle mi? Sen de çok geniş yüreklisin. Kızımız çalışmasın ben de aferin diye. Bu davranışı oh. yüzünden bir gün sağlığı bozulursa hiç şaşma. Bırak Allah aşkına. Sen bütün gün dahiredesin. Bir şey gördüğün yok. Eziyet çeken benim. Beni söyletme şimdi. Evde oturduğun var mı? Bugün hangi hanımın kabul gününe gidiyorsun? Para vereyim konken oynar mısın? Senin canı kavga etmek istiyor galiba. Hayır. Aklını başına toplamanı istiyorum. Otur da kızınla ilgilen. İlgilen. ...diyorum ya daha ne yapayım? Ayrıca gelmek benim de hakkım. İstediğin olacak güneye gideceğiz. Ne zaman? Cumartesi. yarın otobüs biletlerini alırım ailece gideceğiz. Anca beraber kanca beraber. Ee, annem uzun yola dayanamaz Erol. Ee, Çiğdem de cezalı. Ee, hem bütünlemeye kalsın hem de geziye mi götürelim? Ee, otursun da dersini çalıştın. Götüreceğiz ayrılık gayrılık yok. Şu günlerde Çiğdem'in de en az senin kadar ihtiyacı var böyle bir geziye. Siz gidin o zaman ben kalıyorum. Oyun bozanlık etme Ayla çocuk olma. Zorla mı götüreceksin? Vazgeçtim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sana söz geçirmek imkansız. Pekala, ikimiz gidiyoruz. Sahi mi? Tabi. Ama eğlenmeye değil, seni dinlendirmeye. Cidem götüremediğim için belki üzülecek ama babacığına pek iyi diyeceğine eminim. Uysaldır benim kızım. yoluna girecek. Böyle sürüp gidemezdi zaten. Onlar da seni özlemiştir. Günler geçmek bilmiyor. Altı günü gitti bile. Ne kaldı ki şurada. Hadi güzel kızım. Çayını soğutun ama. Peki anneanne. Sen de olmasan, Sokağa çıkacak mısın yavrum? Yok. Müzik dinleyeceğim. Vakit geç. En güzeli müzik. Her zaman kitap okumak olmaz tabii. Yeteri kadar okudum. Bana da Zehra Hanım gelecek. Sofrayı kaldırayım da hazırlık yapayım bari. Yardım edeyim mi anneanne? Yok ben yaparım kızım. Azıcık hareket etmiş olurum. Hadi sen odana git. Bir şey istersen bana seslen anneanne. Olur kızım olur yavrum. Önce kitaplarımdan başlayayım. Evet. Sen şöyle. Hı. Sen de şuraya. Şu ikisini de. Üf. Fizik kimya. Sizlere küsüm. Bütünlemeye bıraktınız beni. Sizi çöpe atmam gerek. Şimdi doğru. Hadi vazgeçtim. Sizin suçunuz yok. Ama kabul edin. İyi okudum sizi. Anlamaya çalıştım. Bir türlü olmadı. net Bu yaz gene birlikteyiz. İyiden gelsene biraz. Şimdilik çantadaki yerinize bakalım. Kısaplar hmm. tamam. Sıra resimlerde çizim. Olmadı. En iyisi bir bezle sileyim. olacak sen. Bu bakayım. Bu çerçeve daha tozlu. <gülüyor> bu resme çok bakmamıştım. <gülüyor> bir yaşımdaki halime bak. Baba, bu pek yakışıyor. <gülüyor> sen de güzelsin anne. Aramızda ne kadar da mutluyum. Keşke hep bebek galsaydım. Gelin, gelin sizi birer kere öpeyim Yolunuzu dört gözle bekliyorum Sarıl bana anne Sarıl Çiğdem Aa, O halin ne? Çağırdığımı duymadın mı? Kendi kendine mi konuşuyordun? Özür dilerim anneanne Sen, Aa, sen ağlamışsın Yok yok bir şeyim yok Gözlerin yalan söylemiyor ama Elindeki resme ne diyeceksin? Tozunu alıyordum. O resme nasıl sarıldığını gördüm kızım. İçimi parçaladım. Hah, güzel kızım. Niye böyle yapıyorsun? Nen var yavrum. İçimde bir boşluk var anneanne. Elimde büyüdün. Hep güldürdüm seni. Ağlamana dayanamam. Dur bakayım. Titriyorsun sen. Üşüttün mü yoksa? Bilmiyorum. Gel şöyle. Gel dolapta ilaç var, getireyim. Dur, istemem, istemem. Peki güzel kızım Peki. Seni de üzdüm anneanne canım feta sana bir tane Öyle heyecanlıyım ki Lale, hasret bitiyor. Gözünü aydın Çiğdem. yüzün yüzdün kuyruğuna geldin. Ne getirecekler sana? Hiçbir şey istemem Tuncay. Annemle babam gelsinler yeter. Tekneyi geçen gün aldım baba. Hani görünürde yok. Denizin tadı yok bugün. Düzelir düzelmez hep birlikte gezeriz ha? Lalicim, Nilüfer'e yazalım da gelsin kuşadasından. <gülüyor> Arkanda ne saklıyorsun Lale? Hiç. Aa, bakacağım. Bakacağım. <gülüyor> bir demet papatya nereden buldun? Ya, evden getirdim katmerli papatya Senin için kopardım ah. Ah, lale. lale bir tanesin sen Eve gidince hemen vazoya koyarım Bir tane versene Çiğdem Yarısını ister misin Tuncay? Çıkarayım ipinden Yok yok yo, yo, bir tane yeter fal bakacağım Aa mı? ben nece oluyorum Alın bakalım ikinize de birer tane Bir tane de ben alayım tamam önce kim bakıyor? Önce ben başlıyorum Bakın <gülüyor> Seviyor sevmiyor Seviyor sevmiyor Seviyor sevmiyor Seviyor Sal <gülüyor> diye buna derler işte <gülüyor> Evet Çiğdemcim seni dinliyoruz Ben annem için tutuyorum Annem beni sevmiyor Seviyor Sevmiyor Niçin sustun e İyi misin Çiğdem devam etsene Bir an gözlerim daldı Şunda kalmıştın Çiğdem Seviyor Sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Rastlantıya bak Lale, sevmiyor çıktı. Tuncay! Niye geceye kaldınız kızım? Dönüş zor oldu anne, ancak öyle otobüsüne bilet bulabildik. Kusura bakmayın ben gidip yatacağım iyi geceler İyi geceler oğlum Erol ben biraz daha oturacağım Az daha seni tanıyamayacaktım aileciğim Kapkara olmuşsun Bütün gün denizdeydik anne her şey çok güzeldi Yorgunluktan da bittik ama Seyahatin bir adı da yorgunlukmuş kızım Neyse değdiğine göre mesele yok Kidem kaçta yattı 11'de sizi yarın bekliyorduk sabahleyin görünce şaşıracak Çok özledi sizi Evladım burnumda tüttü Götürmediğime pişman oldum anne Herkes çoluk çocuğuyla gelmiş İyi Dedik ama dinledemedik sana Sağ olasın. bir şey yok ya Siz gittikten sonra birkaç gün dışarı çıkmadı Bir tuhaflık var üstünde Sanki dünyasına küsmüş Hastalanmasa bari Korkulacak bir şey yok Bana kızdı ondandır Üzülmesen. sen Yarın gönlünü alırım İyi edersin kızım Ay geç oldu anne yatalım artık aman aman aman pek yorgunum duramayacağım hadi Allah rahat versin yat kızım sabahlin konuşuruz. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Her şeyi yana etmiş ne de güzel uyuyor. <Gülüyor> Sen miydin anneanne? Hay Allah uyandırdım seni. Üstünü örtüyordum yavrum sayıklıyordu. <Gülüyor> oh, saat kaç? 12'yi geçiyor kızım. Sen hala niçin yatmadın? Annenler geldi kızım. Ne? Geldiler mi? Şşş uyandıracaksın. Yarın gelmeyecekler miydi? Niçin uyandırmadınız beni? Kıyamadık canım. Aşk olsun anneanneciğim. Sabahleyin bol bol görüşürüz. Hazırsan gidelim Ayla'cığım. Saat kaç? 9'a geliyor. Tamam canım şu rujumu süreyim. Ha ben hazırım. Aa kravat takmayacak mısın Eroğol? Allah aşkına cendereye sokma beni. Suatler yabancı değiller. Çiğdem'i neden götürmüyorsunuz kızı? Her gittiğimiz yere götürmeniz şart mı anne? Dertlerini gözden geçirsin. Lale'yle hoşça vakit geçirirdi arkadaşı. Hayır anne evde kalacak. Peki kızım peki. Selam söyleyin. dedim yok. Evin hiçbir tarafında yok. Ah, kaçmış mı ne zaman? Çabuk ol kızım çabuk ol. Aile'cim çabuk gelin. Şimdi ben evden kaçmış. <gülüyor> Yavrum yavrucuğum. Sakin ol Ayla sakin ol. <gülüyor> Nasıl oldu anne? Namaz kıldım. Odasına bakayım dedim. Yatağı boştu. Bütün evi aradım. Sokak kapısı açıktı. Kaçtığını anladım. Nasıl da fark etmedim Allahım nasıl? Ay akşam gece vakti nereye gider bu kız? <gülüyor> Polise haber versek mi? Önce arayalım suatcığım ya. bakarsın buluruz. Ne yapacağız şimdi? Yavruma bir şey olursa? <gülüyor> Lalecim, Lalecim sen bilirsin kime gidebilir. Kaçıcını biliyor muydun yoksa? <gülüyor> Her size söylemiştir yalvarırım saklama. Ya vallahi haberim yok beyim, lafını bile etmedi. Ya ne diyeceğimi şaşırdım çok üzgünüm. Durun bakayım. Belki de Nerifelleriye gitmiş. Ah tamam tamam hiç aklımıza gelmedi hemen gidiyorum. Nur Erol ben de geliyorum. Sen annelik al kadın cazeyim miyim Hayır yavrum ağlayacayım. Yavrum su gelirim. Teyzeyi bize alırız Erol amca hemen gidin siz. Sağ olun size emanet Suatci. Durmayın zaman kaybediyorsunuz. Gelayla koş. Başka kime solsak acaba? Hangi tarafa gitti bu kız? Durup dururken iş çıkardı başımıza. Kızma Erol'cum, Nilüfer'in dediğini duydun... ...Tuncaylar'a da gidebilir dedi. Hadi koş koş... ...doğru oraya. E, uzaksa taksiye binerim. Yağmur yağacak galiba. Ha, değil canım değil, yüz metre ileride. Aca acele edelim, koş. Yağmur neredeyse hiç... ...sizdetlenecek. Orada mı acaba Erol? Ay yavrucuk... ...çok üzülmüştür, Pişmandır ya, şimdi. Yaklaştık mı? Kafetçiye aile gel bu tarafa. Ay hızlı git takeler olmaz. Yarış var sanki caddeyi boş buldular ya Geldik mi? Her anımı artık Kocam içim. Evin bahçesi var da. Dur bakayım. Şu ev garajı yeşil boyalı Tamam. Dur biraz nefes alalım. <gülüyor> Kızım bizi ettiğine bak aman Allah'ım. Acıdan. Çiğdem, Kide mi gördüm? Nerede? İşte bak karşıımızdaki kaldırımda yürüyor. Hadi. O değil mi o? Ay. Benzetmiyorumdur inşallah. Karanlıktan da seçilmiyor ki. Galiba. Görebildin mi ileride bak. Aa, o erocma, Çiğdem Cihem ya! Cihem geri dön canım, geri dön, buradayız. Cihem dur, koş durma acil. Durdu durdu, duydu bizi, koş canım, koş. Ver Emel ailesi, karşıya geçin. Yavaş biraz, bekle bekledi geçeceğiz şu araba. Çiğdem geliyoruz canım. Bu taraftayız kızım, bu taraftayız. Artık döndü döndü bize doğru geliyor. Emel yok Emel! Dur ne yapıyorsun? Tüm gece rahatsızdır ama şimdi iyisin. Çok korkunçtu az daha ölecekti yavrum. Korkma bir şey yok Allah'a şükür ikinizin de verilmiş sadakası varmış kazayı ucuz atlattınız. Şoför tam zamanında fren yaptı ama sana çatmasına engel olamadı. Kızım kızım nerede kurtardım onu kurtardım. Kurtardın aileciğim sadece bayıldı şimdi iyi ama doktor yine de kontrolü aldı. Çok sevindim kolum kolum kıpırdatamıyorum çok acıyor. Bilekten çatlamış canım alçıya aldılar. Üzülme, iyileşeceksin. Üzerine atlamasaydım ezilecekti Yorma ya. kendini canım. Hepsi geride kaldı. Düşünme artık. Kızımı ne zaman göreceğim? Çok kalacak mıyım burada? İkinizin de bir süre kalması gerekiyormuş öyle. Kızım da mı? O niye kalıyor? Bir şey yok demiştin. Evet, yok ama görünüşte. Ne yazık ki hiçbirimiz çiğdemin içinde bulunduğu rahatsızlığı fark edememişiz meğer. Şey, çiğdem bir süre tedavi edilecekmiş. Ya olamaz. Çiğdemem hasta olamaz doğru değil. Evet önce ben de inanmak istemedim. Hatırlar mısın? Konu komşudan duyar gülüp geçerdik. Bir saat önce psikologla konuştum. Öyle şeyler anlattı ki şaşırıp kaldım. Meselenin şaka götürü tarafı yok. İster istemez inanmak zorundayız. Ne diyorsun demek bu kadar ciddi. Evet bir an düşünürsek kendimize göre... ...iyi bir anne iyi bir babayız. Ama psikolog bu yetmez diyor canım. Kızımızla olan ilişkilerimizi... ...yeniden gözden geçirmemizi istedi. Olanları anlattın mı ona yoksa? Hepsini söyledim Ayla. Anlatmak zorundaymışız. Öğrenci olduğunu, pek başarı gösteremediğini. Başka? Seyahate götürmediğimiz için bize darıldığını, istenmediği duygusuna kapıldığını. Anlatmadığın ne kaldı? Kendinden de söz ettin mi ona? Kendimden de senden de. Oh delisin sen. Bu kadarına ne gerek var? Kızımızın içine sürüklendiği durum tamamen psikolojikmiş. Psikolog... Tedaviye başlamak için sebeplerini bilmeliyim diyor. Birazdan gelecek. Kendisi de söyler ya. Görüyorsun nereden nereye. Başka çarem yoktu. Herkes kaideyle mi büyütüyor çocuklarını? Gerçeği kabul etmek zorundasın. Hayli. Kaza moralini çok bozdu. Çiğdem'in son davranışını ona bağlıyorum. Ne yapacaklar kızıma? Henüz ben de bilmiyorum. Ha işte psikolog da geliyor zaten. Merhaba efendim. <gülüyor> Merhaba Erol Geçmiş olsun hanımefendi. Daha iyisiniz ya. Allah bağışlasın çok cici bir kızınız var. Olanları anlattı bana. Ölümü göze aldığınıza göre onu çok seviyor olmalısınız. Çok efendim çok. Güzel. Fedakar davranışınıza uygun bir cevap. Ancak... Evet efendim. Ancak kızınızı yetiştirmede aynı fedakarlığı... ...daha doğrusu gereken anlayışı ve sabrı gösteremediniz. Ee, ben dışarıda bekleyeyim derişim. Yani yok yok kalın Erol Bey. Kızınızın ebeveynleri olarak birlikte dinlemenizde sayısız yarar bulurum. Yardımlarınız gerekecek evet, Siz bir psikologsunuz doktor bey Heh, Öyle gibi Çocuğu benden iyi tanıyorsun. Evet sizi dinliyorum e, Kızımı doğurup emziren onu yetiştiren benim. Annelik bir kadının en kutsal hakkı Çocuğunu yetiştirmekse kaçın olmaz ödevidir Birincisini anne olan bütün kadınlar yerine getirir Ama ikincisinin tam olarak üstesinden geldikleri söylenemez Kızınız size çok düşkün hanımefendi Bana anlattıkların çoğu sizinle ilgili şeyler Ve maalesef olumsuz Anlaşılıyor efendim Soruyorum size Kızınızı baskı altında tutmakla ne kazandırdınız ona? Onu sık sık engellemek suretiyle kişilik kazanmasına fırsat tanımadınız Doğru mu? Hak etmediği halde suçlu benim diyerek üzüntüye kapıldı Hor görüldüğünü sandı Biliyorum Bilerek yapmadınız ama sınırı geçmemek için frenlemeliydiniz kendinizi Onu durmadan suçladınız ama kendisine savunma hakkı vermediniz Yapıcı olacağınız yerde yıkıcı oldunuz Oyuna karşı tutkunuz vardı ...kızınızı ihmal etme pahasına da olsa... ...bu tutkunuzdan vazgeçmek istemediniz. Sizi en muhtaç olduğu anlar da... ...yanında bulamadı. Böylece... ...tatmin edemediği duyguları bilinçaltına yerleşti. Sonuç malum. Ben annesiyim. Onun iyiliği için yaptım. Hangi anne aksini düşünebilir? Bir zamanlar... ...siz de aynı yaştaydınız. Sevmediniz mi? Sevilmediniz mi? Bu doğanın değişmez kuralıdır. Yardıma hazırım doktor bey. Önce birlikte... ...sonra ayrı ayrı çağıracağım sizleri. Çok uzun sürecek mi tedavi derviş bey? Dört hafta. Sizleri yanında görmekle kızınız umduğundan daha da çabuk iyileşecekler Erol Bey. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Olay gecesi kızım sanki hipnotize edilmiş gibiydi. Tipik belirtiler. Evden kaçıp caddede şuursuz gibi yürümesi... ...kendine söylenen şeyleri duymaması... ...siz kızınızın hayatına kıymadığına şükredin... ...bu noktaya pek az kalmıştı. Ah oh canım bileydim. E kızım size ikmale kaldığını söylemiştir efendim. Okuldaki kurslara gitmesine rağmen başarılı olamadı. Söyledi o Bey. Başarısızlığın nedeni çok açık. Çalışıyordu ama aklı başka yerdeydi. Kursa gitti ama aklı evde. Annesindeydi. Bu yüzden kendisini derse veremedi. Çok normal. Eylül'e geçse bari. Bütünlemeye girecek efendim. Merak Gerçekten. etmeyin hanımefendi. Hastaneden çıktıktan sonra çalışmaya başlasın. Zeki kız. ...bu kez başaracaktır. Teşekkür, Teşekkür ederiz ederim. Deriş Bey. Heh, şimdilik gideyim. Gene görüşeceğiz. Umarım anlaştık hanımefendi. Geç de olsa hatamı anlıyorum doktor bey. Her şey için teşekkürler efendim. Deriş Bey yarın tedaviye başlıyorlar değil mi? <gülüyor> Biz başladık bile. Tekrar hoş geldin Çiğdemcim. Sensiz bizim grubun tadı hiç yoktu... Sık sık kulaklarını çınlattık... Olmadığın günlerde konu hep sendin... Çocuklar çiçekler için teşekkür ederim... Hastanedeyken beni bir an yalnız bırakmadınız... Sıcak ilginizle duygulandırdınız beni... <gülüyor> Kırnımı tutmasam ağlayacağım <gülüyor> Ağla canım ağla açılırsın Olanları düşünme hiç ağlamak yerine gülmek daha iyi Evet ne zaman geziyoruz bizim tekneyle <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım çocuklar yarım saattir kafa ağrıttık Bu kadar şamata yeter yürüyün gidiyoruz Hadi Çiğdem deniz çok güzel Çocuklar tekneyi zaten çok yakına bağladık, gelin <gülüyor> Hepsine teşekkür borçluyum anneanne Öyle iyi çocuklar ki gözlerim yaşardı Yeniden sağlığına kavuşman onları da mutlu etti kızım. Arkadaş gibisi var mı? Bütün gün bir aradasınız. Hastanede kaldığım günler annemi tanıyamadım sanki. Öylesine işten, öylesine bağlı ki etrafımda deli divane oldu. Tabii et tırnaktan ayrılır mı? Kafa kafeye vermiş neler? Sıçlı taşıyorsunuz bakayım. Gel babacığım gel. Yanacıklarına bir öpücük kondurayım. Hmm. <Gülüyor> yeter yeter yeter annene de kaldım biraz. <Gülüyor> ne yapıyor annem baba? sofraya yazılıyor. Bugün sana sevdiğin tatlıyı yaptı. Oo, çiçekler de ne güzel açmış. Tatlı yiyip tatlı konuşalım evladım. Ağzınızın tadı bile, çok candır Dediğine koymayı yaman kadınsındır vesselam kayın valideci. Ha, anneanneme söz yok. <gülüyor> Oo, bakın hele avukatı da var. <gülüyor> Beni en iyi hep o anladı. Hmm, Durun bakayım. Hmm, burnuma mis. <gülüyor> gibi yemek arlaşıldı, kokusu geliyor. Arlaşıldı. Sen çok acıkmışsın. Evin yemeklerini öyle özledim ki baba. Evde pişen yemeğin tadı başkadır yavrum. Dışarıya benzer mi? Hele seninkiler anneanneciğim. Baba yemekten sonra hep birlikte bir yere gidelim mi? Nereyi istedi canım? Neresi olursa. Sahildeki gazınıya gidelim. Temiz hava alırız. Ha, hastane havasından bıkmıştım. Tabiatla baş başa Oo, ne güzel. Anneannemle denizi koklarız. Geleceksin değil mi anne Aa gelmez miyim? Kambersiz düğün olur mu? <gülüyor> Merak etme çiyeceğim o bizden hevesli. Bir işaretimize bakıyor. Değil mi kayınvalideciğim? Takılma sen işin rast gitmez damat. <gülüyor> Gözünü sev. O kadarcık olsun. Seni sevdiğimden. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Kalkayım. Yapılacak işler vardır. Ha. Oğlum da neye değdi öyle? Ha. Yatağıma çiçek bırakmışlar. Kim yaptı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Biliyorum galiba. <gülüyor> anne, baba. Beni mi gözetliyordunuz? Nasıl? Beğendin mi? Beğenmek ne kelime. Bayıldım. Bu çiçekleri olsa olsa sen bırakmışsındır anne. Sağ ol. Memnun olduğuna sevindim yavrum. <gülüyor> Sana bir borcum vardı. Ödemek istedim. Çoktan ödedin anneciğim. Ee hadi gizli gizli alamayı kesin bakalım, herkesi hiç başına. Kalkıyorum baba, şimdi giyinirim. Anneannem nerede kuzum? Balkonda, baksana. Kolay gelsin. Ay, ay. Baba, <gülüyor> ay şu kızın eteğine bakı. Ah, oh, yüzünü kopardı. Sana yardıma geldim. Ay, çiçeklerimi suladın mı? Ne yapıyorsun öyle anneanne? Ay. Niçin göstermek istemiyorsun çiçeklerimi? He. Anladım. Ben yokken yeni çiçekler mi aldın yoksa? Anneanne neden cevap vermiyorsun? Çok üzgünüm kızım. Sen hastanedeyken telaşımdan ilgilenemedim çiçeklerinle. Sana gidip gelmekten iyice sulayamadım onları. Nasıl? Çiçeklerime bakamadın mı? Böyleyse soldular. Kurudular. Kusura bakma yavrum. Olsun ister miydi? Dur, dur bakayım şunlara. Nasıl da boyunlarını bükmüşler, Nasıl da solmuşlar Üzülme kızım gene alırız Ben onları ne emekle büyütmüştüm Çocuğum da onlar benim Su dediler verdim Bizi koparma dediler koparmadım Bizi kokla dediler kokladım Ne yaparım onlarsız Onlarsız ben de yapamam canım Bunca yılımı onlara adadım Emeğimiz boşa çıktı anneanne Yenilerini alırız kızım Üç aylığımdan alırım sana Yenileri bunların yerini tutmaz Evet bir tane. tutmaz Şunlara bak anneanne Ölü gibi bakıyorlar bize Aslında bütün bunlar benim yüzümden oldu Düşünüyorum da Neden daldın yavrum? Ne diyecektin? Keşke evden uzak kalmasaydım O zaman Çiçekler genç kızlara benzer Belki genç kızlarda çiçeklere ilgi gösterilmezse ölür çiçekler. Anneler genç kızlarına gereken özeni göstermezlerse evet. Onlar da tıpkı bu çiçeklere döner. Çiçekler içinde, bizim içinde yaşamak ne güzel. Çiçekler'de Ölür adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Atadan Kantarcı Yöneten Zihni Küçümen Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan açılar Lale Candan İsen Say Nilüfer Oya Küçümen Tuncay Osman Görgen Çiğden Ayşegül Yalçın Anneanne sunape Kuysal Anne Seden Kızıltunç Baba Kamran Yüce Psikolog Demiray Erül, Kadın Fethiye Sezer, Adam Zihni Göktay. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.